757 numaralı konu Müslümanların Hz. Ömer'in ölümüne sabır göstermeleri, evet, Ahnef bin Kays şöyle anlatıyor, Hazreti Ömer'in, Kureyşliler insanların önderleridirler, onlardan herhangi bir kimse bir yere girerse onunla birlikte mutlaka halkın bir kısmı da oraya girer, dediğini duymuştum, onun bu sözünün ne manaya geldiğini, vurulduğu ana kadar bir türlü anlayamamıştım, hançerlenip de ölümle pençeleştiği sırada Suheyb-e -er Müslümanlara üç gün namaz kıldırmasını söyledi, sonra kendi yerine bir halife seçilinceye kadar Halka yemek yedirilmesini emretti, onun emrine uyarak cenazeden dönen insanlar için yemek getirildi, ama insanlar üzüntülerinden yemeklere ellerini bile sürmediler, bunun üzerine Hazreti Abbas kalkarak, ey insanlar, Hazreti Peygamberin ölümünden sonra ister istemez yedik içtik, Ebu Bekir'den sonra da bu böyle oldu, bildiğiniz gibi insanların yemeğe ihtiyacı vardır, öyleyse şu yemeği yiyiniz, dedi, sonra da sofraya oturup yemeye başladı, arkasından halkla oturdu ve getirilen yemekleri yediler, böylece ben Hazreti Ömer'in sözlerinin manasını anlamış oldum.